Altyazı M.K. be yanı hazırlayan ve sunan <gülüyor> Muammer o <Ketencoğlu. gülüyor> Evet sevgili dostlar bugün sıcacık bir tulum sesiyle açtık programımızı. <gülüyor> Böyle tuhaf başlangıçlara açık radyo dinleyicisi ve Tuna'nın bir yanı dinleyicisi alışkın diye düşünüyorum. Evet bugün e, ülkemizin e, çiçek açmakta olduğu alanlarından birisinden bahsedeceğim. E, tabii ki Türkiye'de türlü çirkinlikler, türlü kirlilikler devam ediyor. Bu Ömer abinin alanına giriyor ama burada fırsat bulmuşken iki kelime edeyim dedim ben de. Bu kirliliklerin, çirkinliklerin yanı sıra tabii keyifli şeyler de var. Ee, ülkemizdeki küçük küçük e, alanlar, küçük küçük e, seviyeli gruplar e, gerçekten çok özel şeyler yapıyorlar bir taraftan. Bu herhalde e, daha ilçe adam ilçe adam beri e, Söyleden iyi ile kötünün bir arada oluşu diye herhalde bu. Evet şimdi biz iyiyi temsil edenle, edenlerden birisiyle, ülkemizin e, Türkiye'yi çiçek açtıranlardan birisiyle e, birlikteyiz. Tuna'nın beri programında sevgili Birol Topaloğlu ikinci olarak ikinci kez bizimden beraber. Hoş geldin Birol'cu. Sağ olun. Mamur. Şimdi e, aradan yaklaşık olarak üç buçuk sene geçmiş. Ee, bir olla ilk konuştuğumuzda, ilk e, programı yaptığımızda, birinci albümü yapmamıştı daha, e, daha çekingendi. E, i̇şte benim düşüncem tabii, e, belki kendisi farklı düşünüyor. E, Aletlerine daha az hakimdi. İşte e, kemence çalmıştı o zaman bize, epey bir e, üzerine konuşmuştuk. işte ben daha bu işi yeni başlıyorum filan gibi alçak görünümlü yaklaşımlarda bulunmuştu. Üç buçuk sene sonra Taptaze ikinci bir albüm geldi. Ee, ve o albümün çıkmasından yaklaşık olarak 15 gün sonra mı? Evet. 15 yapacağız. gün sonra e, bizimle bu albümü paylaştı. Daha doğrusu ben rica ettim sevgili Bero'la. E, albümün çıktığı gün Taksim'de bir imza günü vardı. Oradan da bir e, hoş bir toplantıda beraberdik. Dedim ki bu programı en kısa zamanda yapalım. Ee, böyle bir hikayeden sonra... Aradan çok şey... Yani çok zaman geçti aslında. Belki az belki çok. Ee, senin evrimin açısından bence... E, Göreşi olarak uzun bir zaman geçti. Yani senin olgunlaşma evet. serüvenin açısından. Ee, yani şöyle bir genel giriş yapalım. Neler oldu bu üç buçuk senede? Şimdi Muhammed sen... Ee, i̇lk albüm öncesinde aslında seninle birlikte olmuştuk e, programda. Şöyle bir şey vardı. Gerçekten ben o zamanlarda yeni yeni başlıyordum yani kemençeye. İşte ne bileyim turuma belki başlayacaktım. O zamanlarda kafamda yoktu turum. yani özellikle kemençe çalarken falan Korkak falan değildi yeniydik aslında. Belki i̇şte Bilse... tereddütker diyelim, tereddütlü evet. diyelim. Ee, şimdi ben üniversitedeyken bağlamayla Lazca şarkılar söylüyordum e, konserlerimde. O şarkılar çok ilgiyi gördüm. Fakat şimdi ben laz müziği yapacağım diye yola çıktığım zaman bu laz müziği içerisinde barındıran işte kemençe, tulum ya da diğer üflemeli müzik aletlerini kullanmak gerekiyordu. Fakat bu alanda yapılan ciddi çalışmalar olmadığı için maalesef ben... Kemençeye de ben başlamak zorunda kalmıştım. Çünkü o güne kadar Laz müziğine uygun bir şekilde kemençe çalan insanlar yoktu. Yani zaten kemençeyi biliyorsunuz Türkiye'de aman aman işte benden uzak dursun tarzında e, kemençeyi e, çok... Ehli son olmuyor. derece hak etmeyen durumlara düşürdüler Ama aslında. Ama onun nedeni tabii e, Onun nedeni anda... biliyoruz. Şu andaki medyada sadece e, ayak üstünde tepinen insanlara özgü e, bir müzik aleti gibi gösterilen, içi boşaltılmış halde gösterilen bir müzik aleti e, ve e, kötü tonlamalarla, kötü çal, çalmalardan dolayı insanları e, bu müzik aletinden soğutmuşlardı. Ya küçük ben bir, bir kere... Parantez, küçük bir parantez Birol. E, 1900 22-26 arasında hatta belki daha öncelere giden e, zaman zarfında Türkiye'den Yunanistan'a göçen Pontus Rumlarının e, kemençe üslubu o kadar saf, o kadar bozulmamış ve o kadar evet. e, temizdir ki. Tabi bu bizim ülkemiz ve, e, arenaya, medyaya yansımadığı için ve e, genel olarak sivil toplum kuruluşları veya devlet yerel müziği hiçbir şekilde özendirmediği için e, bu işler... Bu Kim işte, cesaretliyse evet, ona kalmış. Evet. Yani kişisel çalışmalara kaldı. Yani ben e, kemençeyi kullanarak gerçekten bir riske girdiğimi biliyordum. Çünkü kemençe konusunda böyle bir önyargı ön vardı. Artı Laz müziği konusunda da önyargı vardı. Yani Laz müziği dendiği zaman Karadeniz'e kemençe falan böyle insanın kafasında belli bir şablon gibi oturmuş. Yani ben Lazların bunu baktım, konusunda da zaten tereddütler vardı. Evet bir de Lazca dili işte hmm. ıı, dilimi vardı. Nedir bu siz gibi. ne gerçekten, istiyorsunuz kardeşim? ben e, müzik alanında olduğu kadar sosyal alanda da mücadele veriyorum gerçekten bu 3-3,5 e, yıldır bu alanda e, insanları aydınlatmaya çalışıyoruz işte kemençeyi de o zamanlarda başlamıştım ben işte albüme dedim ki bari ben yapabildiğim kadarıyla albümde ben çalayım yani yok böyle bir şey çünkü Türkiye'de bir de senin e... yaptığınla bağlantılı evet, e... Ognid ya dergisi benim... vardı zannediyorum o zamanlar çıkmaya başlayan evet, o... hala çıkıyor mu bilmiyorum Ognid dergisi şu anda çıkmıyor mu Jora dergisi var o dergilerden de bahsedebiliriz birazdan evet, yani... İşte o kemençeyi öğrendik yani bana yetecek kadar öğrendim diyebilirim çünkü zor bir alet öyle çok kolay bir müzik aleti değil. Perdesiz bir alet. Ama bana yeteceği kadar bir şekilde öğrenmiştim. Ondan sonraki süreçte tabii biraz daha cesaret aldım açıkçası. Onun üzerine yürüdüm. Ne bileyim işte tulum'a başladık işte. Öyle bir açış yaptık. Yani bu alanda ben öğrenip öğretme gibi bir niyetim var. Çünkü gerçekten Karadeniz'de kemenço olsun tulum olsun gençler arasında pek tutulmuyordu son 1-2 yıla kadar. Ama son zamanlarda böyle bir ilgi var, bir talep var Benden e, talepte bulunuyorlar. İşte kemençe öğrenmek istiyoruz senin çaldığın tarzda ya da turumu öğrenmek istiyoruz öğretir misin diye. Benim zaten amacım oydu. Ben kemençeyi ve turumu o eski onurlu haline getirip insanlara, gençlere biraz sevdirmek ondan sonra öğretmekti. Bundan sonraki süreçte öğretmeyi düşünüyorum öğrenmek Birinci albümün başarısına bağlı tabii zannediyorum bütün bunlar. E oradan tabii ki ben cesaret aldım. Yani oradan bana şey dediler. E Birçok insandan duydum. Biz Kemençe'yi e senin albümünde sevdik dediler. Yani ben dedim Lazlar normalde Kemençe'yi bu şekilde çalırlar. Yani ya da işte orada bir köylüler ne bileyim Karadeniz maçka Kadoyalarında bile güzel hani sen dedin ya Pontus o evet. Rum kökenli halkların e çaldığı tarzda çalınıyor. Ama bugün medyanın işine geldiği gibi kullanması Kemençe'yi sadece eee espri e, niyetinde kullanılan çalınan e, alet olarak gösterilmesi bu kemençeyi tamamen kısıtlamıştır. Çok da teneke gibi çalıyorlar. Evet. çok Son derece e, kötü. Metalik dinliyor. tonlanıyor evet, sesler falan. Evet. Ee, bu arada ikinci albümün hazırlıkları da epey sürdü. Sen de benim gibi e, uzun vadeli e, uğraşanlardansın. Ben de bir senedir şu zeybekleri ancak yeni bitirdim. Bir evet. senefilene ulaştım yani. Ya şimdi bir şeye başladığınız zaman hem zaman işte mekan durumunun yani birçok yani. şeyler bir araya gelmesi gerekiyor ortaya çıkması için. Ben hiçbir zaman acılı etmedim. Benim için aslında sürpriz oldu. Bu erken çıktı diyorum. Bu erken çıkmasından bir sebebi de Kemal Sahir Gürelle birlikte çalışmam gerçekten iyi bir müzisyen arkadaşım, beni anlayan bir insan olduğu için bunu hızlandırabildik andar. Yoksa hı hı. bu sanırım bir bir buçuk seneyi daha bulacak. Bu çalışma. Çok iyi müzisyenlerle çalışmışsın Erkan var Evet Şimdilik. Erkan Uğur var İsmail Akı Demircioğlu Efkan Şeşen var Ayşenur Koli var İlk albümde vardı bayan ses olarak hı hı. Ee, Kardeş türkülerden Kardeş türkülerden evet Efkan Şeşen var onu unutmak istemiyorum Çünkü ilk albümde de e, katkısı olmuştu e, Önce gelen... beraberdik ona bir kayıtta çaldım yine Efkan, Tabii ki çok değerli gayretli müzisyen arkadaşlardan birisi Ay Şenol Topaloğlu var kardeşim. Köyden yine Eyüp Yağcı geldi. İşte Horon ekibi var. E, nidalarda işte Şenol İsmail Avcı Bucak dışı var. Las Kültürüne çok önemli katkılar bulunan arkadaşım. İşte Mehmet Ali Barış Beşli Zulaşı Berbe'den tanıdığımız. Hasan Uzun Hasanoğlu var. Aynı zamanda sözlük çalışmasında katkıda bulunan ve Horon konusunda da bayağı uzman olan bir arkadaşımız. Yani e, geniş bir e, kadro. kadro diyebiliriz. O zaman o geniş kadrodan e, ilk Parçayı dinleyelim. Şimdi bize parçayı anlat. Şimdi lahana şarkısı Bu lahana e, kemençeyle e, Çalınıyor lahana şarkısı Ahmet Güngör ya da diğer isminin Kvai Ahmet derlerdi Kemençeci Ahmet Güngör belki duymuşsundur Sen de e, eskilerden Onun şarkısı söz ve müzik Ona ait yani lahanaya işte Şey diyor işte şu anda İştahım da yok ki ne yiyeceğiz şimdi Bakıyor ki hala e, yemekler pişiriyor İşte al yemek pişiriyor musun Hala işte hadi odunu Ver ateşe de daha erkenle pişsin yiyeceğiz falan gibi yemek üzerine <gülüyor> lahana şarkı. üzerine bir şey. şarkı 5 8'lik değil mi 5 beş... 8'lik evet 5 8'lik İştar var nironda yemeğe fe mupaten İştar idi var nironda yemeğe fe mupaten Chukali kotso ko tsobun do luchko matem shko maten. Chukali te ko tsobun do maten. Moivanuk zan tchukali da vaharxalan tchakhala. Moivanuk zan tchukali da vaharxalan tchakhala. Gogo chon ebula do piperi do patila. Gogo chon du ebula do piperi do patila. Haite ya go Rakani kapulasha, ayde ya ringolasha. Rakani kapulasha, mudchan e pegzare hoy babas ganito basha. Mushinjatu, oy kuch ke fotayeterei. Livati mushinjatu, oy kuch ke fotayeterei. em kutu mu chomsperei. Atva kovat kochi heidao, em kutu mu chomsperei. Datsi urzene pe, dachaje wabrita Zalato eminez var do tolemi gun hevaso Zalato eminez var do tolemi gun hevaso Hayde yareng dolaşa rakanika dolaşa hayde yareng dolaşa rakanika dolaşa mutfana git zalr hoy babas ganet to var mığında yemek hep mpaten cihtariti moy vanuk samchu kalista vakha khala chakala gogo chando e bulla dopi perin dopatila gogo dopi dopatila ka polasha haide yare ka polasha mutkhanefe gitvale hoy babaska kovasha Evet e, geçen hafta bir telefon almıştım fazla tekrar ettiğimizden yakındılar bazı şeyleri ama radyoyu şu anda açan ve e, karşısında bilmediği bir dilde e, fakat Karadeniz müziği olduğu belli bir müzikle karşılaşan dinleyiciye e, şu anda ne çaldığımı söylemek zorundayım. Yani programın başından beri radyonun e, başında olanlar kusura bakmasınlar ol Topol olarak beraberiz. İkinci albüm üzerinde sohbet ediyoruz bir ola. Şimdi e, folklor ve seslendirilmesi gerçekten çok özel bir konu. Benim bu albümde en çok dikkatimi çeken otantik e, kayıtlar yani e, işte herhangi bir katkı olmadan yapılmış kayıtlar. Bu en son e, dinlediğimiz parçada o tarz bir kayıttı. Yani hiçbir e, modern çalgının girmediği e, otantik bir kayıttı. E, Bizde e, uzun süredir bu tarz kayıtlara fazla e, yer verilmiyor. E, TRT yapıyor. Onları da hiçbir şekilde kullanmıyor. Yurttan seslere çaldırıyor. 20 tane bağlamaya aynı parçayı. E, bu bu Türkiye'de mesela eğer Türkçe olsaydı ve derlenseydi herhalde e, yine 20 bağlama çalardı. Ara sıra bir Kemençe girer çıkardı. Diye düşünüyorum. <gülüyor> evet çok diyorsun. Şimdi o açıdan öne çıkan bir albüm. E, Batı'da ee, bu işin ilmini bilmem nesini yapan e, etnomüzikologların herhangi bir ülkenin ülkenin veya bölgenin folklorunu derlerken kullandıkları yöntemi e, sen kesinlikle kendi duyunla el yordamıyla da olsa fazlasıyla yakalamışsın diye düşünüyorum. Sonra. Şimdi biraz düzenleme özellikleriyle, farklı tipte düzenlemeler var çünkü e, albümde ki benimkinde de öyle oldu. Yani Baştan aşağı otantik e, kayıtlar ya da işte enstrümanların tümünün otantik olduğu, tümünün vokal, e, tüm vokal tekniklerinin otantik olduğu albümler. E, belki bizim bir taraftan içinde bulunduğumuz modern e, hayat şartları gereği elimizden gelen bir şey değil öyle bir şey yapamıyoruz. Yani bir bileşim derdindeyiz. Evet mamur ben e, bu albümü e, yapmaya karar verdiğim zaman ya da zaten karar vardı e, bu süreç içerisinde e, sürekli Karadeniz'e yani bizim Las köylerine gidip geliyordum. Yani oradaki insanları daha yakından tanımak işte tepkileri nedir işte bu, e, bu tür çalışmalara karşı yaklaşımlar nasıldır diye sürekli e, bir ilişki içerisindeydim. Ee, Albümde e, Vokal kullanımı tamamen Otantik olmasını çok e, Dikkat ettim O amaçla köyden e, Yerel sanatçı yerel aşık Diyebileceğim insanlar getirdim yani Şenol var benim kardeşim Şenoğlu getirdim hı hı. İşte Eyüp var yüksek dağ köyünde Yaşayan e, bugün için gerçekten Çok önemli şairlerden e, Ozanlardan diyebileceğimiz bir insan Artı ben de e, Her fırsata gidip Yaşlı insanlardan şarkılar dinledim yani sürekli depoluyorduk yani kulak alışkanlığı olsun diye çünkü ben her ne kadar köy, kökenli bir insan olmama rağmen e, uzaklaşmışız e, şehirde kültürümüzden büyüdük, şehirde büyüdük üniversite <gülüyor> okuduk farklı farklı alanlara yoğunlaştık tekrar kendi kültürüme yoğunlaşmam gerçekten zaman alacaktı e, ve de öyle oluyor zaten. Onun için e, geniş bir insan kadrosuyla e, çalışmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Yani sadece bu işte bir kişiyle olacak iş değil. Zaten lazım yüzü Koral bir müzik yani gittiğiniz zaman hiçbir zaman tek kişi söylemezler orada. Hemen üç kişi beş kişi <gülüyor> söylerler. E, bugün için bu gelenek biraz yok olmakla birlikte yüksek dağ köylerinde halen e, bu gelenek yaşamakta Muamir. Şimdi e, ben bu koral müziği işte verebilmek için yer yer e, serpiştirmeyi düşündüm. Böyle küçük sürprizler serpiştirmeyi düşündüm. Aslında daha çok vardı. Senin ilk dikkatini çeken o koral müzikti. Sekizinci e, evet. parça ve 11 parça. E, bu gerçekten benim e, tahmin ettiğim gibi geliştiğini gösteriyor. E, ben bu konu üzerine daha da yoğunlaşacağım. Koral müzik yani destan geleneği var bizim Laz müziğinde. Hı -hı. Belki onlarla birlikte çalışacağız. ileriye dönük bir proje bunlar. E, o koral e, müzik üzerine daha da yoğunlaşacağız Mamır. E, çok özellikle tükenmekte olduğunu söylediğim bir gelenek olduğu için onun üzerine vurgu konması da bence daha da önemli. Evet, yani destanlar ve koral müzik, e, Laz müziğinin çok e, temel taşlı olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi bir tarafıyla biz... da modern bir tarafı var halbuki. Evet, da ona şimdi ben onu söyleyecektim. Şimdi e, bir albüm yapıyorsunuz, yani e, kısıtlı bir şey. Yani alıp artık insan e, arşivine koyacak, işte arada dinleyebilecek bir şey. Şimdi e, kemençe var, işte tulum var. Yer yer işte üflemeli e, çalgılar da var bizim e, Tabii. Laz köylerinde. Mı diyorsunuz? Şimdi şey var o bilili üflemeli dilli bir şey ee, hı hı. belki zil zurnaya benzer bir şey ama e, zil zurna değil tam e, zurna tipinde bir şey e, kabak yaprağından işte yapardık ne bileyim o hemen e, işte günlük hayattan e, işte malzemelerle yapabildiğimiz bir şeydi bir üflemeli, üflemeliydi. Ee, belki Çonguri vardı. Çonguri e, geçmişte Laz Megreler'in çok yoğun olarak kullandığı fakat bugün sadece Megreler'in kullandığı bir telli e, saz Çonguri. Evet, yani e, Mamer, şimdi ben bu albümü yaparken e, bir şekilde toprak altında eşip çıkarmaya çalışıyorum ya da bir takım e, varsayımlar üzerinden hareket ediyorum. Yani diyelim ki e, bir küp olayı var. İşte az önce seninle Hı -hı. muhabbet ediyorduk. Küp. Bizim orada zaten e, her tarlayı kazdığınız zaman alttan şarap küpleri çıkar. Yani ben o, o seslerden, o tür e, materyallerden çok etkilendim. Etkileniyorum açıkçası. Yani küp sesleri, ne bileyim bir sürtünme ya da bir doğadaki e, seslerden esinlenerek böyle bir perke sen anlayışı var bende. Yani bir ritim var zaten. Yani bir çan olayı. Ben çanı çan zaten var. Ben yaylada tabii, e, tabii. derleme yaparken üstte e, bir işte insanlar şarkı söylerken ahır hemen altımızdaydı ve alttan çan sesleri geliyordu maammer. O kadar güzel bir harmoni vardı ki dışarıda da bir rüzgar sesi vardı. Yani ben bu bu sesleri nereden alabilirim? Bu doğadaki sesleri nereden alabilirim düşüncesiyle mevcut müzik aletlerinden yani ben bunu ayırmadım. Ne bileyim bir Hint Latin işte müzik enstrümanı olabilir. Fakat benim coğrafimdaki sese nasıl uydurabilirim endişesiyle ben bu tür arayışlara, berk, girdim. arayışlara girdim. Bu tür müzik aletlerinde <gülüyor> kullanabileceğini düşünüyorum. Yani dik, dikkatlice yapmak gerekiyor kesinlikle. Yani hiçbir zaman ben kopyacı olmak istemem. Kopyacı değilim. Yani sen memnunsan çıkan seslerden vesile kesinlikle yok. Kesinlikle memnunum. Şu anda gelen bana eleştiriler o yönde Özellikle Aravani parçası. Ara, hemen vokalın arkasından gelecek. Onu biraz sonra e, vereceğiz. Şimdi Aravani şarkısında ben bunu e, vokalini yaptım. Vokalini ben bir sene bir sene aldı yani. Vokalini söylemek. Gidip söylüyorum Hı. dağ köylerinde işte insanlara söylüyorum. Onlar işte oldu falan. Yani şurası biraz daha e, uzasın Burası biraz daha uzasın gibi. Tabi konuşuyorum. Oturttuktan sonra sıra müziğine geldi. İşte çan sesleriydi, işte ırmak sesi falan doğa seslerini kullanmaya. Yani bizim işte müzik aletlerinden çıkarmaya çalıştım. <gülüyor> Albümü götürdüm tekrar ben köye gittiğim zaman. Özellikle e, müzik kısmı çok dikkat çekti Muhammed Yani işte ne kadar e, o endişelerimin ne kadar doğru olduğunu yani o doğadaki sesleri işte bir şekilde aktarmanın ne kadar doğru olduğunu orada gördüm. E, bunlar gerçekten beni umutlandırdı. Onu söyleyeyim. Yani o sesler... E, evet yani değil mi? O tabii kesinlikle özellikle çan sesleri ne bileyim ben orada e, bir iki shaker'dan e, dere sesi vermeye çalıştım. Bu buradaki diyor ırmak sizi de çok güzel olmuş diyor. Çünkü o doğada dere var, ırmaklar var. Yani e, çan var, hayvancılık var yüksek dağ köylerinde. Tabii. Ne bileyim, bir rüzgar sesi, bir sürtünme sesi gibi. Bunlardan esinlenerek ürettiğim e, ezgilerdir bunlar tamamen. Yani o ezgilerin kaynağında yaşayan insanlarmış da memnunsa başka Evet bize, bize söyleyecek bir şey düşmez. Yine de düşer canım muhammersin. E. <gülüyor> Araççıdan bir aşamayı temsil eden. Evet bir, bir aşama var bunda. Kuşkusuz ee, iyisiyle kötüsüyle diğer albümden daha ileride bir albüm olduğunu ben de düşünüyorum kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Yani Zaten benim e, kaygımdı. Şimdi hatta e, kalan müzikte Hasan Saltık e, şey söylemişti. Ya bu ilk albüm o kadar güzel oldu ki bunun üzerine kimse çıkamaz. Sen bile çıkamazsın. E, <gülüyor> demişti. Ya, Hasan bunun üzerine ben yaptıysam ben çıkarım. Çıkmam gerekiyor en azından. Yani yoksa e, ben geriye gitmiş sayarım ki kendimi. Yani hiçbir aşama mı kay kaydetmeyeyim? Yani 3 sene içerisinde mutlaka belli bir aşama kaydedilmiştir. Fakat şey de var. Ee, popüler kaygı da gidilebilirdi Yani ben o popüler kaygılardan tamamen uzak Şimdi şey bakıyorlar Daha otantik olduğunu söylüyorlar bu albümün doğru. Yani ben, ben de öyle daha, düşünüyorum Evet e, Bu gerçekten çok sevindirdi beni yani bu, Daha otantik, daha laz, daha bizden Daha o, o yöreden Demek istiyorum Aslında medyatik anlamda Daha geriye doğru gidiyorsun sen yani Sen iflah olmazsın Evet daha köyli olacağız galiba <gülüyor> bu gidişlerle. Çok güzel. Yani ama e, bence iz bırakmak önemli. Evet. Şimdi bu arabanı e, şimdi evet, 11 ile 12 ismini... beraber çalalım. Evet. Çalışacağız. E... Arabanın hakkında da bir bilgi vereyim ben. Hemen o Önce an... 11'i konuşalım. Önce yaman 11... şarkıyı. Çameli, bu Çameli e, bir dağ ismi. Kaç kar yaylaları eteklerinde dağ, e, bizim e, yaylacılık yapan köyümüz var. Tanık köyü, Topluca yeni ismi. E, orada o, kar gerçekten kalkmıyor. Ben ey e, e, karın kalkmayacak mım? Tur i Varızana Yani kalkmayacaksan da kalkmasın. Jora vacet vererek mi vurulmayacaksın gibi daha söylüyor tamamıyla orada o da Yamazlı'da. Köy ismi aynı mı hala? Cami, evet, Camie diye o da ismi aynı. Masarevati diye. Masarevati diye o bel, şey yayla onun değiştirmeyi unutmuşlar demek. Evet ulaşamamışlar. Çok <gülüyor> yüksek orası. <Evet. gülüyor> ee, umarım değiştirmezler. Bu değiştirmelerini işte biz bir şekilde e, bu isimleri güncelleştirip e, korumak, ileriye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Orada sonra... çektik. <gülüyor> ya e, Orada bunun klibini de çektik. Ben klip çekmeye gitmiştim. Orada hakikaten o kar kalkmıyor. Belli bir yer var kar kalkmıyor. Ondan sonra Aravani parçası geliyor. Yine o Kaçkar Dağı eteklerinde. Aravani Albüme ismini veren parça. Evet. Aravani aslında bir suyuyla ve yokuşuyla ünlü bir yer. Yani bizim Laz e, yaylacılık yapan, Laz köylerinin kesiştiği bir yer Aravani. E, orada e, çok geçiyorlar. güzel... Evet çıkı çıkış var. Çıkış gerçekten çok zor. İnsanlar yaylalara giderlerken burada bir mola veriyorlar. O mola esnasında e, birçok şarkı söylüyorlar. Aravanın yüzeyine şarkı. Ve birçok şarkıdan birini ben e, bu albüme koydum. E, hikayesi de hemen özetleyeyim istersen. O yaylalara çıkamayacak bir insanın verdiği hüznü anlatıyor aslında. Orada ben ayak e, geziyordum, çobanlık yapardım. Ayak izlerim hala orada duruyor mu? Artık felç vurmuş çıkamıyorum öyle de hüzünlü bir şarkı vefat mı? etmiş artık Aa. yaşamıyor ee, o yaylalara çıkamamanı verdiği hüzünün içerisinde söylenen bir şarkı Aravan. ikisini birlikte dinliyoruz ikisini birlikte 11 bir ve 12 <Gülüyor> Şiğn uç kombin aç, Ben aşk kim işi okir nokte. Babulik ne ibütul, xoran efekşione. Şione otfanagoya motokas. Ne birgvaritlimci, namsoymcimdu. İki namsoy bar. Beefez ne kuti aşkine stört. Simendraci memozet. Oh, oh, mu Sevgili dostlar, Birol Topaloğlu ile beraberiz. Tuna'nın bir yanında. Bu defa e, Karadeniz müziği üzerine, daha doğrusu Laz müziği Laz üzerine konuşuyoruz. Evet. E, zamanın nasıl geçtiğini anlamadan konuşuyoruz doğrusu. E, albümde başka bir şey dikkatimi çekti. Türkiye'nin kültürel çeşitliliği tabii ki Karadeniz'de e doğrudan yansımaktı ve e, albümde ...hem Türkçe parçalar var... ...hem de Türkçe-Lazıca bir arada söylenmiş parçalar var... Ee, ...bu konuda ne diyorsun... ...yani bence çok önemli bir... E, ...rengi... ...evet... E, tabii ki biz artık... E, ...yüzyıllarca birlikte yaşıyoruz Anadolu'da... ...işte e, ister istemez... ...özellikle sahil kesiminde... ...böyle bir e, etkileşimin olduğu... ...söyleyebiliyoruz yani müzikte... E, işte Türkçe sözlü müzikler de e, çıkmaya başladı. Bir doğal e, bir asimilasyon diye de söyleyebiliriz buna. Yani e, bu iletişim sonucunda e, insan yaşa e, yaşadığı coğrafyadaki diğer insanları tanımak ister gerçekten. Bundan doğal bir şey olamaz. Bu anlamda e, birçok Türkçe şarkıları da var Karadeniz'de söylenen. Doğal olarak, bir Türkçe... diyoruz. Evet, bir taraftan da tabii. Evet. Ama evet. doğal olmayan asimilasyonlar da yapıldı. Ben işte o konuyu da zaman zaman dile getiriyorum. Hatta Türkçe söylenmiş parçalar var işte Lazca sonradan Türkçeleştirildi. Ben onları ısrarla Lazca söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Şimdi bu anlamda ey Mustafa. Mustafa dayının bir türküsü var. Mustafa dayı tulumcu şu anda Alanda yaşıyor ama durumunu bırakmış. O konuda bir şeyler söylemek istiyorum Muammer. Çocuğumuz Paşa ile ilgili. Evet. Mustafa Dayı'nın e, hikayesi diyelim buna. Şimdi Mustafa Dayı o yörede <gülüyor> bugün bile işte gelmiş geçmiş en büyük turumcu, turumcu ustası diye anılır. Halen anılıyor şekilde, hep anlatılır. Fakat e, bir dönem özellikle bu Pazar ve Hemşin dolaylarında işte Laz kesiminde e, e, bahsedebiliriz. Çünkü Hemşinler'de böyle günah e, kavramı pek yaygın değildi turum üzerine. Laz köylerinde özellikle e, of'tan çıkan yobaz hocalardan e, sebep e, turumun günah olduğu konusunda halkı e, tahrik etmişler. Yani turumdan uzaklaştırmak için elinden geleni yapmışlar. Ve bu arzini gerçekten çok başarılı olmuşlar ofk hocalar. Ee... Başka yerlerde de Şimdi, başarılı olmuşlar zaten. Evet. Anadolu'nun başka evet, yerlerinde tamam. de. Evet maalesef. Müzik kültürümüzün bu kadar bugün elli yordamıyla ilerlemesini yani sevgili dini bütün hocalara borçluyuz diye düşünüyorum ben. Maalesef. Büyük ölçüde. Evet. Şimdi e, Mustafa dayı böyle telkin ediliyor işte ya e, Mustafa e, bu tulum günahtır işi. bırak bu işi <gülüyor> bak şu adam bıraktı dinine imanına geldi işte namaz kılmaya başladı sen bırak bu işi. Cenneti e, tabi bırakamıyor. Evet cenneti garantiliyor yani tulum bırakırsa tabi bırakamıyor buna bir gün yayladan e, kereste taşıyorlar kamyonlar bu da kerestenin üstünde oturuyor turum çala çala iniyor tabi bu bırakmamış turumu gidiyor fakat bir kaza geçiriyorlar yuvarlanıyorlar bunlar. Kaza geçiriyorlar tabi kaza yaylada ee, Pazara bir haber geliyor. Mustafa dayı vefat etti diye. tabii bu kaza geçirdi. 10-15 gün ortalıkta yok. Tamamen yayıldı ki işte Mustafa dayı gerçekten vefat etti gibi. Ee, annemden öğrendiğim kadarıyla annemle aynı köyden. Tsukita köyü var. Tsukita Mustafa derler. Annemden aldım bu hikaye. o düğüne ben de gittim diyor, annem küçüktü, düğüne gittik diyor, Mustafa dayı da çıktı ortaya, orada Mustafa dayı da öğreniyor ki işte bu Mustafa dayı olmuyor, nereden çıktı diye, orada tulumuyla çıktı ortaya yine orada. Pazarda. Evet yine pazar bir köyünde tulumyla çıktı ortaya başladı söylemeye ey arabbi, çok şükür de gene geldim pazara tulumcıyı koydular da canlı canlı mezara. Şimdi bu iddiaya evet. orada atanlar sanki ölmesini <gülüyor> de istiyorlarmış Mustafa dayının değil. Evet tulum ama adam. çıktı ortaya ölmedi. Yani <gülüyor> ondan birlikte tulum da ölmeyecek galiba. Mustafa dayıya buradan kucak dolusu sevgi alıyoruz. Selamlar evet. Sevgili dostlar Birol Topalov ile konuşmaya devam ediyoruz. Valla konuşacak o kadar çok şey var ki kesinlikle evet. e, bitirmeyi bırakın herhalde yarılayamayacağız bile konuşacağımız şeyleri. Şimdi bir de Birol albüm çıktıktan sonra e, ilk kez Tuna'nın biri yanına konuk oldu. İlk radyo programıymış bu. Doğrusu onur duydum. Ben de onur duydum gerçekten. Açık Radyo'nun programlarını takip ediyorum. Ben böyle seçkin yerlere çıkmayı seviyorum. Yani diğer kanalları pek tercih etmiyorum daha doğrusu yani. Evet seçilmek güzel şey. Sağ ol. Şimdi bu albümdeki pek çok parçayı boşluğumuz bir insandan bahsedelim istersen. Elimişi evet. Şimdi o kadar gerçekten konuşacak çok şey var ki ama bu çok şey arasında en önemlilerinden hatta en önemlisi Helimişik Hasani e, ben burada e, konuşmak istiyorum. Enteresan bir biyografisi var. İstersen anlat. Şimdi Elimişik Hasani 1907 Orta Hopa doğumlu. Kopa yani Türkiye'de hı hı. doğmuş. Ee, 1930'lu yıllarda TKP e, üyeliğinden sanırım e, Türkiye'de bir ceza alıyor. Söylenen bunları aktarmaya çalışıyorum. Geçin, Onun peki. üzerine e, gidiyor Sovyetler Birliği'ne. Sovyetler Birliği'nde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Fakat Sovyetler Birliği'nde de birçok sürgünler yaşadı Stalin döneminde. İki kez sürgün edilmiş. Ben bu işleri anlamıyorum eski bir sosyalist olarak. Yani biz yıllarca de, biz de bunu anlamaya çalışıyoruz zaten yani niye insanlar e, sürgün yedi o dönemde e, fakat bu süre içerisinde e, ideallerinden düşüncelerinden hiçbir zaman vazgeçmedi Halimşik Hasani e, Türkiye'de yaşarken işte 32 yıllarına kadar e, birçok derlemeler yapmıştı Halimşik Hasani e, Laz köylerini adım adım gezi yüzlerce derleme yaptı İşte hatta sarpa geçtiği zaman e, karşı tarafta da bir takım çalışmaları oldu e, bu artık e, evet. Kitapları notaya mı döktü ne yaptı şey yaptı. Bu 1900 işte 60'lı 70'li yıllarında Batum'da Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlıyor. Ona bir Yusuf olduysa o, evet en son artık çayır olarak orada bir iş veriyorlar buna. Hem resim yapıyordu ressam dayan aynı zamanda. Yaşlandık enerjisi kalmadı. enerjisi pek sürgünü kaldıramadı dilaladı. <gülüyor> Bunu daha fazla görmüyorum yanımda. Haftada da iki saat ders versin ona. Evet, Orada hem resim yapmaya başladı hem Türkiye'de ve artık kafasında olan tüm birikimlerini bir banda aktardı banda aktardı. O bandı e, şey Cemal Vanilişi var. Sarpköy'ünde köyünde karşı tarafta. O onun koruyordu. Ondan işte kasete aktarıldı. O kasetlerden de biz öğrendik. Yani tüm birikimlerini e, yazılı değil de sözlü olarak aktardı e, muhammer. Gerçekten e, Lazlar Helimiş Hasan'a çok şey borçlu. Ne kadar konuşmuş yani kaç dakikalık ka Ya şimdi kaç ne dakikası e, saatlerce var. Tabii. Bir tane romanı var işte Koreas Lazikulani yani Kore'de bir Laz kızı diye bir roman, romanı bile okumuş oraya. Tüm hayatını okumuş, düşüncelerini e, kaydetmiş. O zaman Çok enteresan. Makarabantara mı kaydetmiş? Makarabantara kaydetmiş. On beş band var? Otuz bant Oh, evet. E, bunları biz işte temizlemeye çalışıyoruz, işte ayıklamaya çalışıyoruz. Bir, e, birçoğu maalesef bozuldu. İşte onları işte halletmeye çalışıyoruz. E, bu konuda da bir arşiv çalışması yürütüyorum. E, bir sponsor bulabilirsem. Bir, e, Laz gönüllü sponsor maalesef bugüne kadar e, bu tür sponsorlar çıkmadı. Laz, e, Laz olmayan gönüllü sponsorlar. Laz olmayan tabii. ben sponsor olsun da <gülüyor> Laz ya da Türk fark etmiyor. Yani e, kim olursa olsun. E, gerçekten e, bu konuda çok önemli birikimlerimiz var. E, hazır. Bunlar bir şekilde insanların tanımasını istiyoruz. Söylemiş mi derlediği türküleri? Tabi şarkı olarak da söylüyor orada. Ha. Çok enteresan Muhammed. Yani söylüyor. İşte bu yörede bu şekilde söyleniyordu diyor. Başka bir yörede e, Başka aynı şarkı varsa bu şekilde söyleniyordu, sözleri bu şekildeydi. Yani küçük küçük detaylarla da uğraşmış Şelemişik Hasan'ı. E, yaptığı kayıtlardan e, bir örneğini de ben albüme koymayı çok uygun gördüm. E, zaten albümü Helmi Şahsa'nı adadım. Yani onun ismini tanıtmak istiyorum. E, tüm insanlar bunu bilsin. Bunu yaptığı çalışmaları anlamında. E, bir şiirini de okuduğu bir şiiri, Yağmo şiirini de albüme koyduk. Erkan Oğur'un Erkan gitarı. Herkes e, tabii ki e, gitarist olduğu için Erkan Oğur, e, Çonguri'de gitar tarzında kullandığı O Çonguri aslında. Kimisi arp ...arp'a benzetiyor... ...arp e, evet, adetine evet. de çok yakından... Evet. E, e, ...ilgili sesi var... ...şimdi onun... E, ...sesinden Yamo'yu dinleyebiliriz... ...Yamo'da şöyle bir şey var... ...benim ilk ablum Hayamo vardı ya... ...Hayamo'yu hey anlatıyor aslında... ...şimdi Hilmişik Hasan'ı... E, ...İmece'ye denk düşüyor bir köyde... ...kadınların imecesinden, imecede şarkılar söyleniyor... ...Heyamu söyleniyordu... <gülüyor> ...bu Heyamu sesinden çok etkileniyor Halim İşik ...gidiyor bir tümseyin arkasından... ...gözetliyor bu kadınları... ...çalışan kadınları, imecedeki kadınları gözetliyor... ...orada... ...o havayı anlatıyor işte... ...orada ne güzeldi o gün Heyamu... ...orada e, kadınlar şarkı söylüyorlardı... daha inliyordu... O, ...o gün ne kadar güzeldi Heyamu... ...zaman nasıl akıp geçti, geçtiğini... ...unutuyor, bir ara uykuya dalıyor, uyanıyor falan. Çok mistik bir duygu da anlatmış ve çok keşke da güzel okumuş. Keşke biz de öyle zamanın nasıl geçip gittiğini anlamadığımız zamanlar yaşasak. Keşke. Evet, mu Helmişi Hasani. Siamo Nevanzi Noteris dotab tam Bozopic Noteris ibilce Siamo e con qua motto Rans kalamsı, yamoş sesiten Tempo dokaçam Esim telik bergiten. Kimi sarı yazma Kimi haseten <gülüyor> Nodginan konası do İbiran yamo Ucuz şey muhazerdim ama, teriti mutters piay komşuğa, teriz oğlun xözeli tamam, vasi mi ibirat? Yağmur heyamur. Şu andan limcik şey komu vakti, vara hava çanı yazış vjorakti, hepsi kuleç ya Evet Erken Oğur'un Çongurisi eşliğinde evet. Halim Şahsani'nin şarkını dinledik. Biraz çok az zaman kaldı, çok fazla konuşacak. Çok şeyimiz var, değil mi? Daha yeni çıkmıştık Fazla şey, bir sürü şey kaldığı halde, zamanımız kalmadı. Ee, ne demeli? Son, benim diyeceğim son söz. Meraklısı piyasadan bir onun albümünü bulabilir. Adını tekrarlayalım senin e, ağzında. Aravani, Aravani. Albümün ismi. i̇smi. Evet, tam e, son parçamız, albümün ilk parçası. Nani Nani Oy. Yani Burada... hem Türkçe hem Lazca, yani dedin, az önce bahsettik ya sohbetimizde evet. Muammer hem Lazca e, söylenen, hem Türkçe söylenen şarkılarımız da var. E, ona örnek olsun diye de bir tane şarkıyı koymuştum. İlk albüm olarak da insanlar bunu koy daha e, iyi olur yani hem Türkçe hem Lazca e, anlamında. E, nani Nani o açılışı yapmıştık. Bu düğünlerde daha çok kızlı ve erkekli gruplar halinde söylenen bir dans müziği. Hem Laz köylerinde hem Laz olmayan hem Şim köylerinde de işte Gürcü köylerinde de çalınıp söylenen Karadeniz şarkısı da diyebiliriz buna. E, sonra araya girmeyeceğim hatırlatayım. E, program sonrasında yine 20 dakika telefonun başında olacağız. Bir oldu yanımda olur herhalde. Olurum evet. E, ben izleyicilerden e, düşüncelerini almak isterim tabii ki. E, tabii yani bizi arayabilirsiniz. 296-2389'dan 92'ye kadar. 296-2389'dan. 90 91 92 her türlü kritik ve düşüncenizi paylaşmak için son kez Brol Topaloğlu'nu dinliyoruz. Nani nani oy. Sunan'ın beriani. Eu îi Sunan Muammer Ketencioğlu.